Bil ki cennet kılıçlarının gölgesi altındadır. Şehidin mükafatı yüce Rabb katındadır. Cihad et Rab yolunda malınla ve canımla. Cennetteki saraylar yakuttan ve altındandır. Bak Çeçenistan, Irak, Filistin, Afganistan hangi güne çevrildi. Olmadı hiç Gülistan. Kafirlerin postalı eziyor Müslümanı. Dua et, her namazda ağırmadan tan. Bir cennet, kılıçların gölgesi dur. Şehidin mükafatı, yüce Rab katındadır. Cihad etraf yolunda, marun adı canında. Cennetteki saraylar, yakuttan ve altındandır. Kimsesiz ve sahipsiz tüm mazlum Müslümanlar. Ne mutlu o nefsini, yüce Rab'be satanlar. Şahadet şerbetini içip hakka varanlar. Ne cennet sevdasında, ne de cehennem endişesinde. Şahadet şerbetini içip geride yatanlar. Bil cennet kılıçların gölgesi altındadır. Şehidin mükafatı yüce Rab katındadır. Cihade terap yolunda, malınla ve canında cennetteki saraylar yakuttan ve ya altından Yapılan bu zulümler, iman-küfür savaşı, mazlum Müslümanların sesi olduğu gözleşim Cihad ehli sahip çıktı şu Müslümanlara, istemiyor kafirler bu dünyada bu Bil ki cennet, kılıçların bölgesi altındadır. Şehidin mükafatı, yüce Rab katındadır. Cihad et yolunda, manunla bir canında. Cennetteki saraylar yakuttan ve altındandır. Ve ölür, karanlık ölür, zulümat ölür. Gözler önünde ve ölür. Alladım artı kuhut ve bedir ve übisi sevdai şehadet nedir? kabri maşeranını ümidi şeydi ve sevdayı. Sen Ey şehit alayım, şehitliği o kadar istiyordun ki bir türlü nasip olmuyordun, koşuşturup duruyordun, durduramıyorlardı. bir türlü seni o şehadet zevki rahat bırakmıyordu. artı seni şehit adayı diye alıyorduk. 15 gün dayanabilmiştin bizlere Sevdası, ve sevenlerinin hasretine bir gün seni Filistin'de görmüşlerdi bazı görgü şanında bir zaman Afganistan'da Yemen'de mi? genç şehit adaylarının komutanı olmuşsun günlerce aşk kalmışsın susuz kalmışsın gerekse karına taş bağlamışsın Resul'ün gibi yine de yılmamış Kendini siper etmişsin düşmana Yıldıramadı seni Hiçbir güç Oradan Bosna Hersek'te Ve Çeçenistan'da Ve daha nice illerde görmüşlerdi seni Şehide O kadar arzuluyordun ki Şehadeti bir an önce Rabbine dönmek için Ve sonunda bir füzenin Kahpe şarap ne parçalarından Yalanmış Kananla toprağa sulanmış. Ve gerçekten arzuladığın olmad, yarası, O şahades şerbeti İçmiştir Ey şehit olmaz, şehrisiz, Seni yaradanın adıyla selamlıyorum Seni şehit adayı Diye anıyorduk Şimdi sen şehitsin altınlar, Ey şehit adayı Rabbim, Gülümser. Ya Abdül Şehid Allah'a şükür çıkıcısınsa şehit Rabb'e gülümser canım be bir sofradan yer karandır gelir zulümat ölür zulüm gözleri önünde ve ölür Karanlık ölür, zulüm at ölür, gözler önünde ve ölür, ölür. anladım barı kuhut ve bedir. Ve ümit, sevda, şehadet nedir? Soluduğum kablim aşeranını, ümidi, şehidi ve sevdayı.